بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور منفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله هقة تغاته ولا تموتن إلا وأنتم سموت يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <سؤال> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محتفاتها وكل محتفته بدعه وكل ثم بعد Değerli kardeşlerim bu hafta bu dersimizde inşallah geçen haftaki konunun özeti yahut ondan çıkartılacak derslerle nelerdir ondan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz ders biliyorsunuz İslam'ın açıktan tebliğ edilmeye başlamasıyla ilgili bir dönemden bahsetmiştim onunla ilgili vakaları, olayları hadiseleri anlatmıştık. Şimdi inşallah ondan çıkartacağımız o konudan alacağımız dersler neler bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Geçtiğimiz derse de işaret ederek tabii ki. Kardeşlerim İslam'ın açıktan böyle tebliğ edilmeye başladığı bir dönem artık İslam açıktan böyle izzet kazanmaya başladığı bir dönem olarak adlandırıyoruz. Gizli gizli yaklaşık 3 sene kadar yapılan bir davetten sonra aleyhissalatü vesselam ve ashab radıyallahu anhum açıktan İslam'larını, Müslüman olduklarını izhar etmeye, ortaya koymaya başladılar. Ve bunun neticesinde de başlarına gelecek her türlü eza, sıkıntı, cefaya sabrettiler. Onların bu izzetli, şerefli, sabırlı davranışların neticesinde İslam her geçen gün daha da güçlendir. Müslümanlar güç kazandılar. Onların vesilesiyle bu din bizlere kadar ulaştı. allah Teala o ilk dönem, dönemdeki Müslümanlar gibi izzetli, şerefli, sabırlı, dinine sımsıkı sarılan kimselerden eylesin Çok önemli. Bizden sonrakilere de yine aynı şekilde İslam böyle ulaştırılacak. Samimi insanların sırtından canlarını, mallarını feda eden insanların üzerlerinden bu din kıyamete kadar devam ettirilecek. Onlara müjdeler olsun. Bu konulardan birinci olarak alacağımız ders geçtiğimiz derste de bahsettiğimiz üzere ilk davet kardeşlerim akrabalara, yakınlara yapılıyor. İlk davet. Onunla ilgili hadisleri uzun uzun anlattım. Aleyhisselatü Vesselam ilk önce kimleri çağırıyor? Kureyş'i ve Kureyş'in boylarını, amcasını, ondan sonra diğer yakın akrabalarını, kızını ve ahir her, her bir akrabasına hem özel olarak hem de genel olarak davette bulunuyor. İslam'ı götürüyor onlara. Allah'ın dinini vahiy açıklıyor. İşte bugün en büyük sorunlardan biri bu. Yani birinci çıkartacağımız ders İslam'ın yapısında aileyi ve akrabaları ihmal etmek. Akrabalardan başlamaya yani İslam'ı davete, akrabalardan başlamaya e, uzak durmak, onlardan başlamamak. Bugün birçok Müslüman'ın hali bu. Yani akraba ile ilişkiyi kesiyor. Arkadaş çevresinde, cemaatinin içerisinde yaşamaya çalışıyor. En büyük sıkıntılardan biri bu. Oysa ki İslam ilk geldiği zaman, o ilk defa Müslüman olanlar akrabalarını anlattılar. Onlara tebliğde bulundular. Onlara hak dini ulaştırmaya çalıştılar. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinde فَهَلْعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ fil فِي ve وَتُخَطِعُوا اَرْحَامَكُمْ Eğer geri dönerseniz, yani imandan ve İslam'dan vazgeçip geri dönerseniz, Belki de yeryüzünde fesat çıkartır ve akrabalık bağlarını kesersiniz diyor. İslam akrabalık bağlarını kuvvetlendirme ve güçlendirme üzere geldi. Sen bunu emrediyor. Müslüman bir insan akrabalarını ateşten kurtarma, kurtarmak için mücadele eder. Bunun için gayret gösterir. Allah Azze ve Celle Tahrim suresinde aileye dolayısıyla da akrabaya işaretler bakın ne diyor? Yea yuhel ladine aminu tu anfusakum ve ahlakum naran wa qudhun nasu al hijara ey iman edenler kendinizi ve ailenizi dolayısıyla akrabanızı size yakın olan kimseleri yakıtı İnsanlar ve taş olan ateşten koruyun. Yakıtı hem insanlar hem de taş. Subhanallah. Aleyha melâiketun gılâzun şidâdun la yâsûnallâhe ma emirahum ve yaf'alûne ma yü'merûn O cehennemin üzerinde bekçi olarak böyle sert davranan, katı davranan güçlü melekler vardır Allah'ın emrine isyan etmezler yani emrolundukları şeyi yaparlar kendilerine ne emrediliyorsa kendilerine ne emredildi onlara o cehennemin içerisindeki insanlara azap etme cehenneme bu mücrimleri suç işleyen kimseleri Allah'a isyan eden kimseleri cehenneme sokmakla görebiliyor Acımasız diyor. Hılazın şiddetim, subhanallah. İşte bu ateşten diyor, koruyun. Önce kendinizi. İnsan düzeltmeye kendinden başla. İslaha nefisten başla. Kendisini düzeltemezse, eşini, çocuklarını, ailesini, başkalarını düzeltemez. Önce kendisinden. Ama şu kadar var ki, başkasını her halükarda düzeltme, yetkisine sahip değil. Gayret eder. Eşi için gayret eder. Annesi, babası için gayret eder. Eşi için gayret eder. Çocukları için gayret eder. Terbiye eder. Allah takdir etmişse onların düzelmesine vesile olur. Ama bu her halükarda olacak diye bir şey yok. Bu surenin, bu Tahrim suresinin içerisinde Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın eşinden bahseder. Darab Allah mesela lil-ladina keferu ra'atan ve ra'ata Lut. Allah kafirlere Nuh ile Lut'un karısını, onların eşini misal veriyor. Yani onların kocaları peygamber olduğu halde ne yapamadı? O kadınları kurtaramadı. Subhanallah. Takip eden ayet-i de iman edenlere Firavun'un karısını örnek veriyor, misal veriyor. Yani iman ettikten sonra artık ona kimse zarar vermez, veremez. En fazla öldürebilir. Bugün Suriye'de yapıldığı gibi. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde yapıldığı gibi. Geçmişte, İslam'ın ilk dönemlerinde Sümeyyelere, şehit Sümeyyelere yasirlere ve Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te şehit edilen kimselere yapıldı. Ben en fazla ne yapabilirim? İşkencedir öyle Ama bunun karşısında Allah azze ve celle çok büyük bir mükafat hazırlıyor. Cennet ve içerisindeki nimetler. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı Hiçbir kimsenin aklına gelmeyecek nimetler. Bu dünya onun için hazırlanmış. Bu dünya ahiret için kurulmuş. Oraya geç geçiş yapan bir yol. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kul fiddünya garibun ev'a bir sebilin dünyada dünyada bir garip gibi, yabancı bir kimse gibi olur. Yahut da yoldan gelip geçen, önem vermeyen, dünyanın zinnetine, süsüne, çekiciliğine önem vermeyen bir kimse gibi. Bunları aldırış et. Gideceğin yer, varacağın yer Allah Azze ve Celle ve onun hazırladığı cennet veya cehennem. Evet. Kardeşler, akrabalık bağı çok önemli akrabalık falan dikkat etmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam sahib-i hadiste rivayet edildiğinde diyor ki ey Abdümenaf ya beni Abdümenaf yani ey Abdümenaf'ın oğulları bir kabileye, Kureyş'ten bir kabileye seslenerek ben uyarıcıyım diyor. Ben ikaz edeceğim. Onları yani İslam'a çağırırken, davet yaparken benim meselim ve sizin meseleniz yani benim sizin örneğiniz şöyledir diyor. Düşman düşman görmüş de ondan korkutan yani ona karşı uyaran bir kimse gibiyim ben diyor. O düşman ki diyor size doğru geliyor. O düşman ki benim diyor uyardığım kimseye yani benim e, aileme ehlime gelen kim gelen bir düşman. Ve ben diyor o düşmanın benden önce benim aileme, benim akrabalarıma, benim dostlarıma erişmesinden korkuyorum. Ve bağırmaya başlar diyor. O adam o korkan adam, düşmanın benim aileme isabet etmesinden, zarar vermesinden korkan kimse ne yapar? Bağırmaya başlar diyor. Ey arkadaşlarım, ey dostlarım, size geldim, size geldim. Yani size haber getirdim, dikkat edin, düşman var diye bağırır diyor. Benim meselim, benim uyarım diyor aleyhissalatü vesselam size karşı böyle. Ben sizin aleyhinize korkuyorum. Nasıl düşmandan korkuyorsanız Allah korusun sizin mallarınıza, canlarınıza, ızlarınıza geçmesinden korkuyorsanız işte ben sizi ateşten yana böyle uyarıyorum diyor. Subhanallah. Dünyada bunlar olabilir. Nitekim oluyor da. Mallar alınıyor, canlar alınıyor, işkenceler yapılıyor ama burada sabredenler dini üzere sebat gösterenler ahirette onlara eşsiz güzellikler var. Ya ahiretini kaybedenler. Bunlar olmadan dünyanın zevklerine, dünyanın çekiciliğine aldanarak İslam'ı terk eden heva ve hevesinin peşine düşen kimseler ateşi elde eden kimselerin hali ne olur? İşte o yüzden aleyhissalatü vesselam korkuyor ve uyarıyor. Bir düşman gibi diyor. Yani ahiret biraz uzak gözüküyor. Şurada bir düşman var. Eli silahlı sizi hapsedecek ondan sonra size zulmedecek denilse fıtri olarak her insan korkar. Şuraya baskın yapılsa her insan korkar. Veya <gülüyor> buraya bu beldeye dışarıdan bir uçakla füzeyle bombardıman yapılırsa her insan korkar. Çünkü bu olağan bir şeydir subhanallah ama ateş Allah'ın azabı bundan daha şiddetli vallahi de billahi onu uyarıyor işte Ali selamü aleyhi ve asıl azap diyor asıl azap ahiret azabı Birçok hadis-i kerimede böyle gelmiştir. Evet, akrabalık hak haklarını, bağlarını, ilişkilerini kesmek çok tehlikeli kardeşlerim. Oraya dönüyoruz. Önce kişi kendisi İslam olacak. İslam'a kendisini feda eder. Dava edinecek. Dava. Yani öyle. Sadece namaz kılayım. Onunla kalayım. Olmaz. Bir iki sohbete gelmekle bir insan gayret edecek. Gayret etmezse, dava edinmezse gider. Bunlar da gidebilir Allah korusun. Aleyküm Buhari'nin edebil müfretleri rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam diyor böyle parmağını bükerek bize doğru işaret etti ve akrabalık akrabalık Rahman'ın rahmet eserlerinden bir eserdir. Rahmet, merhamet eserlerinden bir eserdir. Kim Akrabayı silah yaparsa, yani ziyaret ederse, o da onu ziyaret eder. Her kim keserse, o da onu keser. Ve kıyamet günü, akrabalık hakkının keskin bir dili olacak. Yani böyle keskin. Böyle konuşacak, ama düzgün, ifadesi düzgün bir şekilde konuşacak, akıcı bir üslupta konuşacak. Ve diyecek ki diyor, akrabalık hakkı, Ya Rab, bana zulmedildi. Ya Rab, ben akrabalık bağı olarak kesildim. Benimle bağlantı kesildi diyor. Ve devam eder. Ya Rab, şöyle oldu Ya Rab diyor. Ve ona icabet eder. Allah Azze ve Celle. Seni keseni ben de keseyim mi? Seninle ilgiyi keseni, bağı keseni, koparanı ben de keseyim mi? Ben de onunla ilgiyi koparayım mı derdi. Akrabalık bağı da bir rivayette geldiği üzere evet kes diyor. Südhan Allah. Allah Azze ve Celle'nin ilgilenmediği, bakmadığı, onunla konuşmadığı kimseler var. Kur'an'da ve hadislerde anlatılıyor. Böyle olmaktan, Allah'a sığınırız. Çünkü müne verilecek en büyük mükafat Allah'ın bakmasıdır. Allah Azze ve Celle'yi görmek. <gülüyor> Vucuhu yevme idin nadira ila rabbihâ nadira. O gün yüzler vardır, pallaktır ve Rablerine bakarlar. Mümin için, Müslüman için, İslam olan bir kimse için en şerefli mükafat Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görmek. Çünkü biz görmeden iman ediyoruz. Müminler iman eden kimseler onlar gaybe iman ederler. Görmeden Allah Azze ve Celle'ye iman eder. Görmediğimiz halde biz Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeye, onun emrine boyun eğmeye çalışıyoruz. Ama onu kendisinin vaadi üzere hak eden kimseler görecek. İnşallah biz de görenlerden oluruz. İnşallah. Evet. Görebilmek için akrabalık bağını kesmemek gerekiyor. Gücümüz nispetinde onlarla ilişki kurmak, e, bağı koparmama, ziyaret edip bildiğimiz ve öğrendiğimiz şeyleri onlara aktarmak gerekiyor, kardeşlerim. Söylemek istediğimiz bu. Bugün en büyük musibetlerden biri de. Babanın, aile reisinin rızık peşinde koşarak çocuklarını, eşini, ailesini ihmal etmesi. Yani öyle bir hale aldı ki rızık peşinde koşmaktan, maişiyet temin etmekten ve çalışma gününü doldurmaktan babalar ailesiyle, çocuklarıyla ilgilenemez hale geldi. Ve bu sorun onların çocuklarına yansıdı. Hepimiz için söylüyorum. Hepimiz bu konuda kusurluyuz. Hatalıyız. Çocuklarımız da hakkıyla ilgilenememekte. Ve bazı kimseler bununla da kalmadı. Boş vakitlerinde az da olsa boş zamanlarını kendisini dışarı atarak başka ortamlara girerek Ailesinden uzaklaştılar. Böylece aileyle ilgi, çocuklarla ilgi, onlarla diyalog, onlarla samimiyet bitti. Sonra çocuk ve aile ne olacak? Paramparça. Çocuk, o çocuk kız olsun erkek olsun fark etmez. Başkalarıyla konuşmaya başlayacak. Başkalarıyla paylaşmaya, derdini başkasına açılmaya Açmaya başlayacak. Ondan sonra tehlike hat safhada. Her şey beklenebilir öyle bir çocuklar. Ailesine, annesine, babasını açamıyorsa subhanallah. Her şey beklenebilir. Öyle şeyleri görüyoruz ve yaşıyoruz. Yahut da odaların içinde televizyonlara ve internetlere, facebooklara hapsedildi çocuklar. Aile. İlgilenilmediği için. İlgilenmek güzel bir sözle güzel bir ifade ile onun takdir etmekle de olur onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmek okuluyla ilgilenmek başarısını kutlamak yanlış yaptığında uyarma ikaz etmek gerektiğinde ceza vermekle olur. Böyle yapmıyorsa baba, bir gün evine döndüğünde artık treni kaçırmış bulabilir. Ama bunları yapan bir kimse, yaptığına inanan bir baba, çocuk, aile istediği gibi olmasa da artık Allah'a havale eder. Yapacağı bir şey yok. Ama biz öncelikle kusuru kendimizde aramalıyız. Neler, neler yaptık, ne eksiklikler yaptık. Evet. Kardeşlerim az bir gayret, rızık için, yani insanın maaşiyetini temin için az bir gayret o rızkın gelmesine yeterli olacak. Tembelliği kastetmiyorum. Bazı insanlar var, evde yatıyorlar. Onlara şahit oluyoruz. Kar, affedersiniz, karılarını çalıştırıyorlar, çocuklarını çalıştırıyorlar. Sorumluluktan bir haber. Bunu kastetmiyorum. Zamanının düz bütününü biz bütününü rızık teminine veren gözü hiçbir şey görmeyen insanları kastetiyor. Buna karşın az bir geçimlik belki de insana yetercektir. Onun ihtiyaçlarını görecektir. Ali İsra hiçbir rızık canlının rızkı ölünceye kadar kesilmeyeceği bana vahyedildi diyor. Elbette ihtiyaçları giderilecek. <Gülüyor> Elbette ki zorunlu olan, lüzumlu olan şeyler giderilecek. Ama bununla beraber ahiret için azık hazırlamak gerekiyor. Ahirete yönelik bir şeyler yapmak gerekiyor. Allah'ın dinine yardım etmek gerekiyor. Kul baqiyyatus salihah inda rabbike tawabem ve hayrun amela. Salih Ameller, asıl bak, baki kalıcılığı, salih olan ameller, insanın Allah rızası için yaptığı, gösterişten uzak, işitilmekten uzak yaptığı ameller, onlar Allah'ın katında sevap yönüyle daha güzel, daha hayırlı, emel bakımından, ümit bakımından ise yine daha hayırlıdır. Buna biraz öncelik vermek gerekiyor, ahiret işine. Evet. ikincisi geçtiğimiz dersten alınacak derslerden ibretlerden ikincisi de İslam'la izzet, şeref kazanma yerine İslam'dan utanır sıkılır hale gelinmiştir insanlar bugün bu haldir sözüm o kimselere ve yabancıların önünde Böyle bir hezime, bir yenilgi psikolojisi yaşamaya başlamışlardı Müslümanlar. Oysaki Felelillahil izzeti veli resulih İzzet üstünlük, şeref Allah'ın resulünün ve müminlerin. Ve la tehinu ve la tahsanu. Ve Zulme ve gavşemey. Eğer iman ediyorsanız ama burada gerçek bir imandan bahsediyoruz. Üstün olan siz dersiniz. Kafirler, gayrimüslimler, İslam düşmanları, müsteşrikler, oryantalistler yani ve laikler ne yaparsa yapsın. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Ne kadar dünyanın efendisi olursa olsunlar, ne kadar tuzak kurallarsa kursunlar, Allah Azze ve Celle, izzeti, şerefi, haysiyeti, üstünlüğü müminlere vermiştir. İsterse çölde yaşasın, isterse köyde yaşasın. Subhanallah. Kafirler, en şerli insanlardır diyor. Allah Azze ve Celle, en şerli insanlardır diyor. Evet, mümin yenilgi psikolojisi içerisine girmeyecek. Kendisini yabancıların yanında hezimete uğramış, yenilgiye uğramış olarak hissetmeyecek. Bebirlenmeyecek, kibirlenmeyecek ama küçülmeyecek. De. Sanki böyle bir cüce gibi kalmayacak onların yanında. İşte bundan dolayı, bu psikolojiden dolayı öyle bir nesil meydana gelmiş ki, bu nesilden çıkan doktorlar, profesörler hangi dalda olursa olsun, onlar artık dünyayı çok iyi bilen ama ahireti un unutan kimseler haline gelmişler. Bu nesil bizim içimizden, Müslümanların içerisinden, biz Müslümanların içerisinden çıkartmayız. Bu nesli <gülüyor> profesör olmuş adam, son noktaya gelmiş bilgide gerçek veya yalan. Birçoğu gerçekten de yani gayret edenler o seviyeye geliyor. Dünya ilimlerinde son noktaya gelin. <gülüyor> Ama bunlar ahiretten gafil hale gelmişler. Subhanallah. O yüzden Allah Azze ve Celle Rum suresinde يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْحَيَاتِ dünya, وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Onlar Dünya hayatından zahir olan, ortaya çıkan, gözüken şeyi bilirler diyor. وَهُمْ عَنِ الْاٰهِرَةِ غَافِلُونَ Ahiretten gafildir. Bakın o profesörlerin hayatına, doktorların hayatına, o bilim adamı denilen kimselerin hayatına bakın. Huzur bulamazsınız. Çünkü İslam'dan uzaklar. Çünkü ahireti unutmuşlardır onunla. <gülüyor> <gülüyor> İstisnalar hariç, gerçekten İslam'ın hakkını veren, ahirete hazırlanan kimseler müstesna. Ama biz bunları duyuyoruz. Onların ne kadar paraları olsa, arabaları olsa, evleri de olsa, makamları da olsa, herkes onlara her yerden gelse, bu profesör iyi, bu doktor iyi falanca kimsenin sözü geçiyor dese de, isimleri makalelere yazılsa, gazetelere yazılsa, rükorlar kitabına girse de, onlar İslam olmadıkları için, ahireti unuttukları için huzursuzdur. Sahtedir onların mutlulukları. Bunları duyuyoruz. Bunlar bizim zannımız değil, bunlar birer hakikat. Mü müminin izzetli olması gerekiyor. Müminin izzet sahibi olması gerekiyor kafirlerin karşısında ezilip küçülmemesi gerekir. Allahümme salli ve sellem ala aletü illan muhammadin. Allahümme r-lihali fiillâve tuka'nın ve salatü illan muhammadin. ve sileleti ve ve esn-i Bir hadiste kardeşlerim Nebimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'ne rivay ettikliği sahip her hadiste muhakkak ki Allah azze ve celle Böyle çokça bağıran, ağır sözler sarf eden, sokaklarda bağırıp çağıran, geceleyin, neş, gündüzleyin eşek, affedersiniz, mesabesinde olan, dünyayı bilen, bak dünyayı bilen, yani dünyalık ilimleri bilen, ahiretten gafil olan kimseye karşı buğz eder diyor. Allah Azze ve Celle bu kimselere buğz eder diyor. Bir başka hadis bunu teyit ediyor. Aynı ifadelerle muhakkak Allah Azze ve Celle hakimin rivayet ettiği bir hadiste Allah Azze ve Celle dünyayı iyi bilen her kimse ve ahirete karşı cahil olan her kimseye karşı boğaz eder. Dünya ilimlerini öğrenmişsin. Sonuna kadar alim olmuşsun o konuda. Profesör olmuş, doktor olmuş veyahut da usta olmuş. Usta başı olmuş. Usta öğretici olmuş. bundan hepsini sayabiliriz. Ama ahiretten gafil, ahiretten habersiz, ona karşı hiçbir duyarlılığı yok. Böyle insanlara Allah Azze ve Celle buğuz Yani onların şatafatı, gösterişi, bilgisi müminleri aldatmama, müminleri hezimete, yenilgiye götürmemeli, Evet. Kardeşlerim, ümmet içerisindeki bu bozulma ve değişiklik, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmemekten, cihadı terk etmekten ve dünyaya ve onun süsüne aldanmaktan kaynaklanıyor. Bu hezimet var ya, bu yenilgi psikolojisi bundan kaynaklanıyor. Dünyaya tutunmak, iyiliği emretmemek, kötülükten vazgeçirmemek. Vallahu alem. Evet. Yine bir hadiste Enes bin Malik'ten gelen bir hadiste Ali Sıratu vesselam diyor ki sizler bugün Rabbinizden bir beyyine üzeresiniz. Yani bir alamet, bir delil var. Sizler diyor iyiliği emreder, kötülükten vazgeçiriyorsunuz. Allah yolunda da cihad ediyorsunuz. Sonra diyor sizin içinizde bir sarhoşluk olacak. Sekran, cahillik sarhoşluğu, sersemliği yani. Ve yaşantıyı sevme, hayatı sevme serkeşliği böyle, sersemliği yahut sarhoşluğu olacak. Ve bu durum değişecektir diyor. Yani iyiliği emretme, kötülükten vazgeçirme işi değişecek. Dolayısıyla sizler iyiliği emretmesiniz, kötülükten vazgeçirmesiniz ve Allah yolunda da cihad etmesiniz. diyor. Subhanallah. İşte bu. Hezimetin sebebi bu. Eğer bunlar yerine getirilirse, iyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek, Allah yolunda cihad etmek, Allah için gayret etmek, Allah'ın dinine hizmet etmek olursa, hezimet gidecek, izzet geri gelecek. Diyor ki, hadisin devamında, Subhanallah, kitap ve sünneti o gün diyor, yani böyle bir durumda, o vakitte kitap ve sünneti yerine getiren, kitap ve sünnete göre hareket eden kimselerin ecri, ecri diyor, elli tane Sıddık'ın ecrine bedeldi. Onlar için 50 sıddık ecri verdi. Sıddık ne biliyor musunuz? Sıddık peygamberlerden sonra ikinci derecedeki insana sıddıktır. Çok doğru sözlü demek. Rahman'ın tasdik ettiği kimseler. Ebu Bekir el sıddık Ulaikeleldine en'am Allahu aleyhim minen nebiyyeen ve sıddıkina ve ve salihin onlar var ya diyor onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler ve sıddıklarla beraber şehitler ve salihler de. salihlerle beraber İkinci sıradaki peygamberlerden sonraki ikinci sıradaki kimse sıddık çok doğru sözde olan kimse bunların ecrinden veriliyor böyle işleri yapan iyiliği emreden kötülükten vazgeçiren kitap ve sünneti ikame eden yerine getiren kimselere. Allah-u evet. Allah Azze ve Celle, ecri, ücreti, sevabı böyle kat kat artırıyor kardeşler. 1'e 10, 1'e 700 ve Allah'ın dilediği kadar, dilediği kadar artırabiliyor. Allah Azze ve Celle bunun önünü açık bırakmış. O amelin niyeti halis olması gerekiyor. O amelin sünnete uygun olması gerekiyor. Bunun neticesinde işte ücretler, ecirler ve sıraplar kat kat artırılıyor. Niyete ve yapılan işin düzgünlüğüne göre, sünnete uymasına göre. Evet. Lakin ümmetin içerisine, Müslümanların içerisine felsefi akımlar, kelamı akımlar girmiş ve ümmet hezimete uğramış. Hezimetin sebeplerinden biri de budur. Hatta en önemlisi bu. Yani artık görüşlerle, fikirlerle hareket edilmeye başlanmıştır. Tartışmayla hareket edilmeye başlanmıştır. Kendi görüşüne göre, kendi nefsine göre Kur'an'ı vahyi yorumlama, ayet ve hadislerden uzaklaşma yolu tutulmuş. Hezimetin sebeplerinden biri de bu. İlimden, tevhidden ve imandan uzaklaşılmıştır. Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki Aleyhissalatu vesselam Ümmetimin üzerine diyor, Beni İsrail'e gelen şeylerin hepsi gelecek. Yani onların yaptığı şeylerin hepsini yapacaklar. Onların yaptığı gibi yapacaklar. Hatta adım adım onları takip edecekler. Onlar Beni İsrail, yani Yahudiler ve Hristiyanlar kast edilecek. Onlar anneleriyle subhanallah, zina ederlerdi. Bu ümmetten de olacaktır diyor. La ilahe illallah. El-iyazi billah. Allah'ım bundan bizi, çocuklarımızı, nesillerimizi, akrabalarımızı koru yarabbim. Bu ümmetten de onu yapacak, o Çünkü... fili yapacaklar olacaktır. Süleyman Allah'ım. Beni İsrail, İsrailoğulları, Yahudiler, onlar 71'e ayrıldı, biri kurtuldu. Hristiyanlar 72'ye ayrıldı, biri kurtuldu. Bu ümmette 73 e ayrılacak, biri kurtulacaktır dedi. Buna lan fırkayın aciyeti dedi. Soruyor sahabi, "Ey Allah'ın elçisi, bunlar kim? Yani kurtulan bu nesil, kurtulan bu fırka kimdir?" diye sorunca Ali İsrafil österen: "Ma ene aleyhil yevm wa Benim de ashabımın yolu üzere olanlardır." dedi. Allahu yani benim sünnetimi, bu ashabımın sünnetini, ashabımın yolu üzere gidenlerdir diyor. Allah o kimselerden eylesin. Kurtulanlardan eylesin. Dalalet fırkalarından uzak eylesin bizi. Evet. Kardeşlerim, vahiy, hayattır, nurdur. Ancak bunun karşısında kişisel görüş, Hocanın, alimin, profesörün, üstadın kişisel görüşü, tartışma, kelam bunlar karanlıktır. Bunlar zulümdür. Bunlar böyle ileri geri konuşma konuşulan sözlerdir. Asıl hayat ve nur kitap ve sünnet. Kitap ve sünnete uygun bir görüş belirtiliyorsa o zaman o alınır. Yoksa o alınmaz. Kitap ve sünnete muhalif, Allah'ın ayetlerine, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine muhalif bir şey söyleniyorsa o alınmaz, terk edilir. Kul <gülüyor> felillahil hüccetil baliga. De ki hüccetil baliga, yani kesin delil Allah'a ait. Kesin delil Allah'a ait. Kat'i delil. Asıl deliller yani bizim hem dünyada hem de ahirette hayat bulacağımız e, menba, kaynak, delil, kitap ve sahih sünnet. Ona sarılmak gerekiyor. Bu ikisine sımsıkı sarılmak gerekiyor. Aleyhissalâtu vesselâmın sözlerine gelince o sözler cevami kelim, kelimeleri topluyor. Ve kelimelerin Özü, kelamın, sözün özünü içeriyor ama birçok manalar ifade ediyor. Hadisler böyledir. Hadislerde böyle bir özellik vardır. Kur'an'ın ayetlerinden sonra, ayet kerimelerden sonra hadislerde birçok manalar vardır. Birçok şey ifade edilir. Kişi bu hadislerle, mü mümin kimse bu hadislerle dinini, dininin gereğini yerine getirir. Hakimler, kadılar, savcılar, memurlar, muazzaflar İslam'a göre bununla hüküm verirler. İslam devletinde. İslam'a göre yaşanan bir devlette. Aleyhissalâtu vesselâm hiçbir şey boş bırakmamıştı. Ayet ve hadislerde hiçbir şey eksik bırakılmamıştı. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladın. Ve kemale erdirdim. Bundan daha şerefli, daha aziz bir düzen, sistem, daha değerli bir yol ve metot olamaz. Evet kardeşlerim. Hani hezimetten bahsediyoruz ya o hezimetin sebeplerinden biri de müminler içerisinde müminler içerisinde bu tevilin, felsefi görüşlerin ortaya çıkması ve dünyaya olan meyil. Aleyhisselatü vesselam bunu daha önce de size zikretmiştim. Tekrar söylemek istiyorum. Burada gelmiş. Diyor ki ümmetimin helaki diyor kitap ve süt dedir. Allah Allah bu ne demek? Diyorlar ki sahabelerde ay Allah'ın Resulü yani kitap ve sünnet şey sütle neyi kastediyorsun diyorlar. Kitap ve süt. Diyor ki Aleyhissiratü Vesselam Ümmet Kur'an'ı öğrenir ve onu indiği şeyin yani Allah tarafından indirildiği şeyin murad edildiği şeyin gayrısına başka bir manada tevil edilir yorumlanır. Yani kişisel görüşlerle felsefi Böyle düşüncelerle yorumlanır. Bu ümmetin helaki böyledir diyor. İkincisi de süt. İnsanlar diyor, sütü severler. Cemaati ve cemiyeti terk ederler. Cemaati, cemaatle namaz kılmayı ve benzeri şeyleri terk ederler. Sütü severden kasıt edilen diyor alimler, yani onlar dünyaya meylederler. Hevalarına meyledenler, ...dünyalık şeyi elde etmek için... ...gayret gösterirler. Onun için çöllere... ...yollara düşerler. Onun için... ...ellerinden gelenleri... ...ellerinden geldi, gelen şeyleri yapanlar, Hiç geride bırakmazlar. İşte helak bununla geliyor. allah Allahu Kişinin hevasına, hevesine... ...zevkinin peşine düşmesi... ...dinine, arka plana atması... Dolayısıyla helakının gelmesi demek. Allah bundan da bizi korusun, muhafaza etsin. Dördüncüsü, sonuncu e, alacağımız ders kardeşlerim, <gülüyor> geçenki dersten elde edeceğiniz. Ümmet düşmanlarının tehlikesini hissedemiyor. Biz de düşmanlardan gelecek tehlikeyi hissedemiyor. Hani hepimizin bildiği küfür tek ümmettir denilen bir ifade var. Bu ne demek? Yani kafirler, mü'minlerin her halükarda düşmanıdır. Her halükarda düşman. Yani iyi gözükebilir, hoş görünebilir ama görünmeden, fark edilmeden ya çoluğuna, çocuğuna yahut eşine yahut da senin sevdiğin değerlere zarar verebiliyor. Müslüman Müslümanın dostudur. Hatasıyla, yanlışıyla, kusuruyla Müslüman Müslümanın dostudur. Mümin müminin dostudur. Müminlerin dostu da Allah azze ve Celle'dir. Vallahu veliyul Allah müminlerin velisidir, dostudur diyor. Onun dışında müminlerin dışındakiler hep tek bir ümmet düşmanı iyi fark etmek gerekiyor İnsanın birinci düşmanı şeytandır konumuz o olmadığı için ondan bahsetmiyoruz ondan da defalarca bahsettiğimiz günler yıllar oldu yeri geldiği zaman yine bahsedeceğiz ama burada insandan olan düşmanlardan ve şeytanlardan bahsediyoruz bu ümmet Aleyhissalatü Vesselam'ın ifadesiyle bir aylık mesafeden düşmanlara korku yaymakla, korku salmakla yardım olunmuştu. Aleyhissalatü Vesselam'ın hadiste öyle diyor. Buhari ve diğer hadis kitaplarına geldi. Beş şeyle diyor ben, diğer peygamberlerden üstün kıldım. Beş şeyle. Onlardan biri de bana diyor bir aylık mesafeden yardım olun. Yani düşmanların kalbine korku salındı diyor. Bana böyle yardım edin diyor. Ama bugün bunun tam tersi. Ne zaman işte mümin kimseler, iman edenler, dinlerinin gereğini yerine getirirler, acziyetten kurtulur, kurtulurlar, bu durumda yine onunla az da olsalar düşmanların kalbine bir aylık mesafeden korku salacaklar. Allah'ın vaadi bu. Allah Resulüne yardım etmiş, mü'minlere de yardım edecek. Kur'an'da öyle diyor. Kâne hakkân aleyhâ nâsrül mü'minîn. Bizim üzerimize mü'minlere yardım etmek hak olmuştur. Ve bir grup, bir topluluk veya birkaç topluluk dünyanın herhangi bir yerinde böyle yardım olunuyor. Kıyamete kadar da yardım olunacak. Onlar destekleniyor Allah tarafından. Az bir topluluk olduğu halde onlara yardım ediliyor. Herhangi bir kimseyi tayin etmiyorum. Kim Allah'ın dinini yerine getiriyorsa, hangi grup Allah'ın, Allah'ın dinini hakkıyla ikame ediyorsa onlar yardım alıyor. Bu olacaktır, olmuştur, oluyordur, olacaktır ileride. Bu Allah'ın var. Allah o topluluklardan eylesin. Evet. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmediğiniz sürece kardeşlerim, ümmetler bizim üzerimize toplanacaklardır. Kafirler, o tek ümmet olan küfür, ehli bize karşı toplanacaklardır. Hakkıyla dinimizi yerine getirmediğimiz sürece. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam buna işaret ediyor. Bakın diyor ki, Ebu Davud'da ve Ahmed bin Hanbel'de sahi olarak rivayet edilen bir hadiste, Ümmetlerin diyor her taraftan, her yerden böyle sizin üzerinize böyle yemek yiyen kimsenin tabağı üşüştükleri gibi sizin üzerinize üşüşüp toplanmaları yakındır diyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Rasulü, o zaman biz az mıyız? Yani bu azlıktan dolayı mı bizim üstümüze böyle çullanacaklar? Hayır diyor. Bilakis çoksunuz. Bilakis çoksunuz. Lakin senin üzerinde giden, yani böyle suyun üzerinde, yağmurun yağıp da böyle bir sel olduğunu, bir ark meydana geldiğini düşünün. Onun üzerine de çer, çöp, gazete, naylon, her türlü böyle üstünde giden, hiçbir işe yaramayan Tamam mı? Sonra bir kenara atılı verilen bir çöp çöp olduğunu düşünün. Hiçbir işe yarama. Siz öylesiniz senin. Yani sizin toplumunuz o. Çoksunuz ama işe yarama diyor. Allah. Ve sizin kalplerinize o zaman bir zayıflık vurulmuştur. Zayıfsınız. Mümin ise güçlüdür aslında. Kuvvetlidir. Sizin kalbinize zayıflık vurulmuş, indirilmiştir ve düşmanlarınızın kalbinden korku alınmıştır sizler diyor dünyayı sevmeniz ve ölümden hoşlanmamanın sebebiyledir diyor bunlar diyor Allah-u Ekber dünyaya meyledip dünyayı sevmek yaşantıyı sevmek her halükarda ona göre plan program yapmak ve ölümden hoşlanmamak ne kadar çok olursanız o bu senin üstünde giden çerçevot gibisini diyor. O zaman işte düşmanların kalbinden korku alınır, size verilir demek istiyor sanki Subhanallah. Sizin kalbinize zayıflık gelir. Onlar değil de artık siz korkmaya başlarsınız. Bunun sebebi hep dini yaşamamak. Dinden uzak kalmak, dinin gereğini yerine getirmemek. Allah için Gayret etmemekten kaynaklanıyor. Son olarak Ebu Zer el-Ghiffari radiyallahu anh ne yaptı? İslam'ın ilk döneminde geçen hafta uzun uzun bahsettik. İslam'ını haykırdı. Her şeye rağmen sopa yedi, dayak yedi, aç kaldı, susuz kaldı, öldürüldü diye dövüldü, kanı dondu adeta. Buna rağmen Ebu Zer davasından vazgeçmedi. İslam'ına haykırdı. Ve en şerefli, en izzetli kimselerden biri oldu. Onun için aleyhissalatü vesselam ne diyor onun hakkında? Gökyüzü ondan böyle daha doğru sözlü bir kimseyi gölgelendirmedi. Yeryüzü de ondan daha doğru sözlü kimseyi taşımadı diyor. Sübhanallah. Ebu Zer'den diyor, daha vefalı bir kimse yoktur. O diyor, İsa ibn Meryem'e benzer. Yani İsa aleyhisselama benzer diyor. Bir başka hadiste kim diyor, İsa aleyhisselama benzer. Bakmak isterse, bakmaktan hoşlanırsa Ebu Zer'e baksın diyor. O ahlak yönüyle, yaratılış yönüyle İsa aleyhisselama benzer diyor. Bunu hadislerde haber veriyor, sahih hadislerde. Subhanallah bu Uzeri bu kadar şerefli, bu kadar izzetli kılan neydi? Allah'ın dinine sarılması. Hakka vahye tabi olması ve ona haykırması. Başka bir şey değil. Allah Azze ve Celle onun gibi olan, onu örnek alan, onun yaşantısıyla yaşayan, aleyhissalâtu vesselâmın sünnetine tabi olan kimselerden eylesin. Tamam. O gibi insanları içimizde çoğaltsın <gülüyor> ve nesillerimizi de onlar gibi yapsın inşallah. Subhanıkallâhime ve vehamdik. la ilahe ve